Peri masalları. İkiz Kız KARDEŞLER Evvel zaman içinde bir köyde Lina ve Nancy adında ikiz kızlarıyla birlikte bir çiftçi yaşarmış. Onlarla birlikte oynamayı, onlara ders öğretmeyi ve onlarla her şeyi yapmayı severmiş. Köydeki insanlar da bu iki nazik, kibar kızlara bayılırmış ve ama biraz büyüdüklerinde ve on yaşına geldiklerinde bazı şeyler değişmiş. Hey Mari! Dışarı oynamaya gel. Bugün ormanda taze elmalarla dolu yeni bir ağaç bulduk. Gerçekten mi? Oh, hayır, gelemem. Neden? Çünkü annem izin vermez. Mari hiçbir yere gitmiyor. Lena ve Nancy, siz de artık büyüdünüz. Erkeklerle bu saçma oyunları bırakmalısınız. Kızlar güzel görünmeli. Yemek ve temizlik yapmayı öğrenmeli. Ormanda oynayıp kirlenmeyi değil. Ne? ne? Ama... Suç sizde değil. Bunu babanızla konuşmalıyım. Nancy ve Lina üzgün ve düşünceli bir şekilde yürümüşler. Başka bir arkadaşlarının evine gitmişler. Merhaba bayanca Merhaba kızlar. Buraya sizi ne getirdi? Seli bizimle ormana gelmek ister miyiz sormak istedik. Hay, ona dikiş dikmeyi ve örgü örmeyi öğretmeye başladım. İsterseniz size de öğretebilirim. Ormanda oynamak yerine yararlı bir şeyler öğrenmelisiniz. Şimdi büyüyorsunuz ve kızlar güzel görünmeli. Dikiş ve örgü öğrenmeli. Bunu duyan Nancy ve Lina üzgün bir şekilde yürümüşler. Neler oluyor? Nasıl oluyor da bütün arkadaşlarımız oynamayı bırakıyor? Şuraya bak. Eğer erkekler hala oynuyorsa neden kızlar oynayamıyor? Lina, Nancy, bizim Normand ağaca tırmanmak ister misiniz? Şimdi değil, Steven. Belki sonra. Nen Velina, babalarının eve gelmesini ve ona neden tüm kız arkadaşlarının bir anda oynamayı bıraktıklarını sormak için sabırsızlanıyorlarmış. Baba! Aa, benim iki meleğim. Gününüz nasıldı? Akşam yemeği çoktan hazır. Teşekkür ederim kızlar. Neden benim meleklerim her zamanki gibi neşeli ve konuşkan değiller? Sorun nedir? Baba, neden kızlar sadece güzel görünüp yemek pişirip temizlik yapmalı ya da dikiş ve örgü? Bunu kim söyledi? Bugün arkadaşlarımızı ormana gelmeleri için çağırmaya gittik. Nancy Evelina babalarına bugün neler olduğunu anlatmış. Jonathan donak kalmış. Neden kızlar erkekler gibi oynayamıyor? Kızlar erkeklerin yapabildiği her şeyi yapabilir canlarım. Doğrusu hiçbir fark yok. Ama neden yemek yapmayı sadece kızlar bilmeli? Tamam, ben yemek yapmasını biliyorum değil mi? Ve ben bir kız değilim. Herkes yemek pişirme, temizlik yapma, dikiş dikme gibi yararlı şeyleri öğrenmelidir. Bunun kızlar veya erkekler ayrımı yok. Kızların her şeyi öğrenmesine izin verilir mi? Her şeyi. At binmeyi bile mi? At binmeyi bile? Öğrenmek ister misiniz? Evet! <gülüyor> Böylece Canat'ın kızlara ata binmeyi öğretmeye başlamış. Sonrasında kızlar bunda çok başarılı olmuş. Ama köydeki insanlar kızların ata binmesini sevmemişler. Kızlarını gerçekten durdurmalısın. Ne yapmaktan? Erkeklerin yaptığı şeyleri yapıyorlar. Kızların ata binmesi ve ağaçlara tırmanması doğru değil. Yemek pişirmeyi, temizlik ve dikiş yapmayı öğrenmeli ve evi çekip çevirmeliler. Kızlar canlarının istediği her şeyi yapabilirler. Erkeklerden aşağı değiller. Kızlarım kimseyi incitmiyor veya zarar vermiyor ve onları durdurmayacağım. Gerçekten mi? Kızlar para kazanabilirler mi canıtı? Söylesene. Neden olmasın? Biraz daha büyüdüklerinde onlara bunu öğretmeyi planlıyorum. Onlara sadece tahıl ekmeği öğretmeyeceğim. Pazarda ticaret yaparken bana yardım da edecekler. Bunu da öğreteceğim. Kızlar iş hayatında. Bu çok zalimce. Eğer ısrar edersen canıtın, korkarım seni ve aileni köyde boykot etmek zorunda kalacağız. Bunu tekrar düşün. Kızlarım ve ben yanlış bir şey yapmıyoruz muhtar. Aslında ben sizi kızlarınızın özgürce istedikleri şey yapmaları konusunda teşvik ediyorum. Neden kızlar erkeklere bağımlı kalmalı? Kızlar iş hayatını öğrenebilir. Erkekler yemek pişirmeyi, evi çekip çevirmeyi öğrenebilir. Ah! Ah! Jonathan ne dediğini bilmiyor. Kızlar iş hayatında he? Erkekler yemek pişirmeyi öğrenecek. İyi o zaman eğer istediğim buysa senin ve kızlarının bundan sonra köyün etkinliklerine katılmasına izin verilmeyecek. Dediğiniz gibi olsun muhtar ama bir gün haklı olduğumu göreceksiniz. Sonraları köyde diğer 20 köyden de erkeklerin katıldığı bir spor etkinliği yapılmış. Tüm köy aktiviteye katılmış. Ama Jonathan ve kızlarının katılmalarına izin verilmemiş. Hmm, bakan Roland bizzat açılış törenine katılacak. Katılımımız eksiksiz olmak zorunda. Spor etkinliğini görmek istiyorum ama bize izin vermezler. Sahada olmanıza izin verilmez ama dışarıdan köyün en yüksek noktasından izleyebilirsiniz çocuk. Evet. Sonra spor etkinlik günü geldiğinde Lina ve Nancy sahanın tamamını gören bir ağacın tepesine tırmanmışlar. Köyün tamamını oradan görebiliyorlarmış. Bir koşu yarışına katılacak olan oğlu ile birlikte gelen Bakan Roland'ı görmüşler. Herkes eğlenirken yerel bir çocuk hırsızı olan Thunder bakanın oğlunu kaçırmış. Ve şimdi de Sandhurst'tan gelen atletlerimiz hazır ve bakanın önünden geçiyorlar. Nensi o da ne? Neden o araba bu kadar hızlı gidiyor? Stadyumdan çok uzakta. Tuhaf. Sence muhtara söylemeli miyiz? Bizi kim dinler Nensi? Ayrıca biz muhtara söyleyene kadar, araba tanrı bilir ne kadar uzağa gider. Gel onu takip edelim. Böylece iki kız atlarına atlayıp arabayı takip etmişler. Araba ormanın derinliklerinde bir mağarada durmuş. Kızlar bir ağacın arkasına saklanıp izlemiş. Bakan Roland'ın oğlu değil mi? Evet, o kaçırılmış. Köylülere söylememiz lazım. Lina ben burada durup mağarayı gözlerken sen de gidip babama ve muhtara durumu anlat. Güvende olur musun? Bu ağaca tırmanıp çalıların arasında gizlenerek bekleyeceğim. Şimdi git ve atları da yanına al. Dikkatli ol. Lina köye geri dönmüş ve her şeyi muhtara anlatmaya çalışmış ama muhtar onu dinlememiş. Senin ve kardeşinin buraya girmesi yasak, unutun mu? Ama size söylemem gereken çok önemli bir şey var. Git çocuk. Muhtar onu dinlemeyince Lina hemen Bakan rolünde koşmuş ve her şeyi anlatmış. Bakan ve köylüler hızlı bir şekilde ormana doğru gitmişler. Lina onları götürmüş ve Nancy de en son gördüklerini anlatmış. Oğlunuzu bu mağarada tutuyorlar ve arabaya bir şeyler yüklüyorlar. Bence yakın zamanda ayrılacaklar. Oo hayır, kazanamayacaklar. Köylüler ve korumalar mağaraya saldırmış, çocuk hırsızlarını tutuklamış ve bakan Roland'ın oğlunu kurtarmışlar. Sizinle gurur duyuyorum kızlar. Oğlum, sevgili kızların sayesinde güvende canatın. Muhtar... Siz de kızları köyde özgür bırakarak çok iyi bir iş yapmışsınız. Ben değil bakanım. Jonathan ve kızları bize çok değerli bir ders verdiler. Jonathan, sen haklıydın. Kızlar erkeklerin yaptığı her şeyi yapabilir ve onlara izin verilmeli. Kızlar ya da erkekler, hiçbiri diğerinden daha güçlü veya zayıf değil. İkisi de her şeyi yapabilir. Erkekler yemek yapabilir, kızlar ata binebilir veya yararlı olduğu sürece her şeyi yapabilirler.